Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursaline muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, dersimizi takip edenler, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin kaddesallâh sirrahû fiyuzatı ve berakâtı cümlemizin üzerine yazsın bütün dinlediğimiz mahallere, mekanlara, meskenlere.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 Muttali olamadı, yani vakıf olamadı, haberdar olamadı. Kim el-Eş'ariyü, İmam Eş'ari Hazretleri. Biliyorsunuz ehl-i sünnet mezhebi e, üçe ayrılır. Bir selef mezhebi ki onlar ilk üç asrın ehlidirler. Onlardan sonra çıkan fitne ve ihtilafları çözmek için İmam Ebu Mansur-u Maturidi Ebu ari Hazretleri ile İmam Ebu'l-Hasen'i Eş'ari Hazretleri ee, insanların e, kafalarında karışıklık hasıl olan meseleleri çözmek için halef mezhebi olarak adlandırılan eşarilik ile maturidiliği kurmuşlardır. İkisi de haktır ve ikisi de ehl ve cemaatın omurgasıdır, ana çizgisidir. Ee, bazı aralarında ufak tefek ihtilaflar olabilir. Teke tekte anlatmıştım anlatmıştım bir, bir, bir, bir birkaç da misal vermiştim. Bu ihtilaflar Pek konu edilecek derecede, boyutta değildir. Nize'a lafzıydır yani. E, sözden ibaret kalan bazı farklı görüş, münazığa tartışma gibi görünür ama hakikatte aralarındaki ihtilaflar e, öyle önemsenecek türden büyük değildir. Şimdi burada bir fark söylüyor. İmam-ı ki vakıf olamadı. Neye? Ala hakkı i fiallîl-hakkî. Hak fiilinin gerçek yüzüne, hakiki manasına vakıf olamadı. Celles.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 söyledi hükmetti. Ne ile hükmetti? Bi hudus-ı allah Allahu Teala'nın tekvin sıfatı sonradandır ve dedi. Tekvin neydi? Hayat, ilm, sem, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 8 sıfat-ı subutiyeden 8'incisi. Ya sayıyorduk ya. Işte dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek. Tekvin oluşturmak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 Velem yedri İmam-ı Şâfiî Hazretleri bilemedi diyor. Tabii i̇mam Rabbani bunu diyebilir. Biz o kadar e, koca itikatta müsteğit olan İmam-ı bu ifadeleri biz kullanamayız. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri itikatta müsteğit olduğundan müsteğit müsteğit de bu şekilde konuşabilir. Fakat biz tabii bu şekilde ifade etmeyelim. Yani İmam-ı görüşü budur ama isabetli değildir bu görüş denebilir tabii hani. E, neyi bilemedi? أن هذه لحادثات bütün bu olaylar yaratılmış olan e, alemi imkanda bulunan yani yaratılmış bütün mahlukat nedir a'sarufi <gülüyor> taala Allahu Teala'nın fiili değildir ya nedir fiilinin eserleridir öyle fiil gel ezeli -yi. evveli olmayan Allah Teala'nın fiili sıfatı tekvin sıfatı ezelidir yani evveli yok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 Tabi doğrusu bu. Hayru şu sebeple ki Lem Yara o tasavvuf elinden, meşayihten o kimileri göremedi. Nerede fizal gel mevti? Kendi ulaştığı manevi makamda. Mevtın yani o yerde, o mahalde, makamda göremedi. Nerede göremedi? Fi'mir ef alil mumkinati Mümkinatın fiillerinin aynasında. Mümkinat hepimiz yani. Varlığımız, yokluğumuz mümkün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 Allah Teala'nın kendi sıfatının görünmesi değildir. Sıfatının fiilinin, tekvin sıfatının görünmesi değildir. Fe'inne lillahi Teala. Çünkü Allah Teala'nın iş yapma sıfatı, yaratma sıfatı. Ellezi sıfat ki huve o münezzehün. Son derece uzak tutulmuştur. Neden anil <gülüyor> misali? Sıfatının benzeri olamaz. Misalden münezzeh ve daha velkeyfi. Şekilden münezzehtir. Şekil veremezsin. Nasıl iş yapıyor? Nasıl yaratıyor?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 kılını kıpırdatamıyor öldü. E şimdi burada Allahu Teala'nın fiili var. E bunu gel de göster. Şekil ver bakalım bu adam nasıl öldü, şimdi ölmesinin şekli ne oldu? Bir saniye evvel elini kaldırırken nasıl bir saniyede hiçbirini kaldıram kıpırdatamıyor. O zaman Allahü Teala'nın fiili benzerden münezzedir. Şekilden münezzedir. Daha nedir ve kadimün? Kadimdir yani Allah'ın sıfatının evveli yok. Niye zatı gibi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 İlk bölüm imanla ait. iman ilmi hali yani. İşte orada sıfatlarla ilgili malumat verilmiş. Buna tekvin sıfatı denir. Yani fiilleri demek tekvin sıfatına racidir. Onun içindedirler. La تَسَعُهُ Şimdi burası haber. فَاِنْ نَفِعُ teala Hani allah Teala'nın fiili, iş görmesi, yaratması ki o Benzerden münezzehettir, şekilden münezzehettir, kadimdir, ezelidir, evveli yoktur, allah Teala Teala'nın kaimdir, aynı zamanda ona tekvin de denir. Yani tekvin sıfatı, biz sıfat sekiz sayarken, fiil sıfatı diye, fiil diye şey geçmiyor tabi, tekvin. Tekvin, oldurmak, oluşturmak, meydana getirmek, var etmek, i̇şte fiilde iş görmek, yapmak gibi, ama sıfat ismi olarak tekvin diye geçiyor yani. O fiili ki ona tekvin de denir, o nedir? Şimdi inne fi'leun'un haberi burada geldi. Bu cümlenin tüm onu haberidir. <gülüyor> la tesaguhu, la tesagu, alamaz, kapsayamaz. Neyi hu o fiilini? Ne alamaz? Merael muhdezati, Meraya, miratın cemidir, yada meraanın cemidir. Meraa da görülen yer mirat mansnadır. Merael muhdezati, sonradan yaratılan şeylerin aynaları, Allah Teala'nın fiilini alamaz. Şimdi tasavvuf eli diyorlar ki, biz bakıyoruz aynada.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 Yarattığı şeyler demiyor. Yarattığı şeyler, işte ben bu odaya bu sandalye sığıyorum. Yarattığı şeylerin hepsinin bir kapsamı alanı var. Efendim, e, santimi var, metresi var. Onu demiyoruz. Onu alır. Kökler, yerler bu kadar varlıkları için almış. Dolayısıyla ama kökler, yerler, bütün alemler ne yapamaz? allah Teala'nın tekvin sıfatını, fiil sıfatını gösteremez. Çünkü allah Teala'nın sıfatı o kadar yücedir ki, o kadar münezzehettir ki, eşsizdir, emsalsizdir ki,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 ve onları sığdırabilir. Ve la zuhura lehu. Ve la zuhura zuhuru yoktur. Belirmez. Belirmek yoktur lehu Allahu Teala'nın fiili için. Nerede fiime zahiril i mümkinat? Bu sonradan yaratılan imkân alemi imkân dairesindeki bütün varlıklar buraya giriyor. Bunların göstergelerinde, görüntü alanlarında Allahu Teala'nın e, fiil, fiili tekvin sıfatı belirmez. Nasıl belirsin? Sıfatının misli yok, hali yok. Hangi şekille sınırlansın? Şekilden münezzeh olan bir sıfat hangi aynada gözüksün? Onun şiirde, burada Farsça bir beyt almış. Der, tenk, der tenke nâyi suret mâna nâ çigûne günced derkül külbe-i ke dayan sultan çıkar daret. Farsça bir beyt almış. Ne diyor? Der tenke nâyi suret. Suret yani gözle görülen madde alemi. Bu alem dar. Maddi alemi, gözle görünen alem çok dar. Yani hepsinin metresi belli. Bütün dünyada bütün dünyanın böyle kilometre karesi belli yani. Bunlar sınırlı şeyler. Bu maddi ve suret aleminin darlığında tenkneây darlık yani. Suret maddi alem. Derfi fi manasındadır Farsça'da. Der tenkneây suret. Yani suretin madde boyutunun darlığı içerisinde mâna çi güne güncet. Mana yani manevi çünkü çigüne nasıl güncet sığsın? Yani mana alemi sınırsız sonsuz. Bu sınırsız alem bu maddi alemin içine nasıl sığsın? Sonsuzsa sınırsız şey maddi boyutun içine giremez gidiyor. diyor. Derkülbeyi kedayan dilenc kulübe yani e, kedayan dilenciler. Derkülbeyi kedayan dilencilerin kulübesinde Sultan çıkar daret, Sultan padişah çıkar ne iş tarif arasın. Yani Koca padişah diyor dilencilerin kulübesine niye gelsin? Bazı kere başbakan, Cumhurbaşkanı bir dilencinin evine girer. Ramazanda işte bir iftar yap Allah falan. Yani bu rasgele bir şeylerdir. Yoksa bir şey aramak için gitmez oraya. Ne arayacak dilenci kulübesinde? Ha belki itibar arar der, belki insanlara reklam yapıyorlar. Onlar ayrı bir şeyler. Belediye başkanları falan yapıyorlar bir şeyler. Ben onu bilmem. Ama hakikaten bir iş olur mu yani padişahın veya bir yetkilinin, bir dilencinin kulübesinde bir iş olmaz? Yani demek şu ki, ki Mevla Teala'nın zatı ve sıfatları, Yüce Padişah'ın sı sıfatları zatından ayrılmaz. Yüce Padişah efendim, e, bu sonradan yarattığı alemin içerisinde ne arar?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 mi ne iş olabilir?" diyor. Evet. ve تَجَلِّلَ Ali Allah dostlarının fiil tecellileri dedikleri وَاَصْصِفَاتِ sıfatı, sıfatı tecelli etti sıfatı Bunlar بدûn-i tecelli öz zatının tecellisi olmaksızın غَيْرُ tasavverin düşünülemez indel fakir Bu fakire göre diyor İmam Rabbi Hazretleri Sen diyorsun fiil tecellisini gördüm, sıfat tecellisini Halbuki sen zat tecellisini gördüm demeye getiriyorsun e zat tecellisini göremezsin ki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 ve manace ki ve o münfek gün. ayrılıcıdır neden ani zati zattan yani Allah'ımızın zatı teâlâ yüce olan ve tekaddes et mukaddes olan peki Allahu Teâlâ'nın zatından ayrı bizim de gördüğümüz nurlar var, parlamalar var, inkişaflar var, tecelliler var. Bunlar ne olacak o zaman? Bu kadar evliya hiç mi zuhrat zuhratında hiç mi tecelli görmüyor? Nelere mazar oluyoruz diyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki doğrudur. Görüyorlar ama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 ve eserlerini görebilirsin." diyor. ذَلِكَ işte bu anlayış, yani Allah'ın bana verdiği diyor anlayış فَضْلُ Allah'ın lütfu-keremidir. يُؤْتِي مَنْ Allah Teala bunu dilediğine verir. وَاللّٰهُ ذُلْفَضْلِ عَظَيْمُ Allah Teala çok büyük fazl-u kerem sahibidir, lütfu-kerem sahibidir. Yani istediği zata istediği ilimleri verebilir. i̇mam Rabbani bin sene sonra gelmiş Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ee, ama diyor bu ilimler, tabi bin sene sonra ortalık çok karıştı, ee, himmetler kasır oldu ve yeni bir tecdit lazım oldu. Allah Teala bu itikattan içtihat mertebesini bana lütfetti diyor. Ee, bu da Allah'ın lütfudur bunu, hani bu kadar evliya ulema varken seni mi buldu? Yani âette diyor ya, dilediğine verir diyor. Beni dilemiş, bana vermiş. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sen itikatta müçtehitsin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 bu derin bir malumattır. Allah beni seçti, bana verdi diyor. Biz de çok istifade ediyoruz. Rabbim şefaatlerine ne eylesin ve ilimlerinden istifade nasip eylesin. Çarşamba akşamlarında mektubat derslerini kaçırmayalım. Ee, küçük, kırık kırık manaya vermeye çalışıyorum. Ee, medrese talebelerine de faydalı olmak istiyorum. İnşallah Rabbimiz hakkında daha ehl-i hakkında daha neler neler öğreneceğiz. Allah Teala nasip eylesin. Yarın akşam ee, perşembe cuma bağlayan Muharek Cuma gecesi Mevlid-i Şerif haftasındayız biliyorsunuz. Ayındayız hem de haftasındayız. Mevlid-i Şerif okunacak. Mevlid-i Şerif okunmaya giden, Allah razı olsun Resulullah Efendimizin teşrif edeceklerini düşünüyor. Mutlaka Mevlid okun ayınları teşrif ediyor. Teşrif edeceğini tamam şartlarına rahat eden için her Mevlid okuyana da değil. Ee, şartlarına rahat edenler için yarın akşam Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih'te Halit Caddesi'nde Hanımlara yer yok. Erkekler ancak gelebilir ve Mevlid-i Şerif okunacak, ondan sonra Kaside-i Bürde'den kalan beyitler okunacak, ondan sonra İmam-ı Buhusir Kaside-i Muzariye'ye büyük salavattır, Cuma gecesi çok önemlidir. Kaside-i Muzariye'ye okunacak, ondan sonra Kaside-i Muhammediye'ye okunacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da bir İmam-ı Buhusir Hazretlerine aittir. Çok uzun değiller ama, Bürde biraz uzun, belki Bürde'nin bir kısmını, son bölümünü bir daha Cuma'da bırakırız, hepsi birden bitmez.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 Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin amin